Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam. Hazırlayıp sunanlar Melek Nur Dudu ve Bora Kabadepe. Merhabalar, Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam programından ben Leyla Aslan Ünlübay. 14-15 Ekim tarihlerinde Kadıköy'de Özgürlük Parkında harika bir etkinlik var. Gıda Şenliği ve Gıda Şenliği'ni Kadıköy Kent Konseyi, Konseyi Gıda Çalışma Grubu e, öncülüğünde Buğday Derneği'nin de katkılarıyla olacak. İşte biz bugün programımızda bu Gıda Şenliği'ni e, konuşmak üzere e, Gıda Çalışma Grubu Başkanı Hüseyin Barış'ı konuk ediyoruz. Hoş geldiniz Hüseyin Bey. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. E, bu yıl ilk defa düzenlenecek değil mi Gıda Şenliği? Evet Gıda Şenliği'ni ilk kez yapacağız. Zaten... Ee, bu Kent Konseyi Münistek Gıda Çalışma Grubu da yeni kuruldu. Bu yılın Ocak ayında kuruldu. Ee, Birçok çalışma yaptık. Ee, gıda hakkı ve e benzeri konularda farkındalık yaratmak için çeşitli e, tanıtımlar ve e, sunumlar gerçekleştirdik. E, Kent Konseyi çok güzel. Kent Konseyi Gıda Çalışma Grubu sanırım sadece bu, bu tip etkinlikler yapmak adı altında kurulan bir ee, çalışma grubu değil mi? Aa, değil. Kent konseyleri e, özerk yapıda ama belediye desteğiyle faaliyet yürütmek Hı -hı. durumunda olan yasası olan bir e, oluşum. Hı -hı. E, kent konseylerinin içerisinde meclisler ve çalışma grupları var. Hı -hı. Örneğin Kadıköy e, Kent Konseyi'nin içerisinde e, kadın meclisi, çocuk meclisi, Hı -hı. gençlik meclisi Hı -hı. E, gibi çeşitli meclisler var ve e, sanıyorum sayısı 15'e ulaştı. 15 kadar da ...çalışma grubu var. Çok güzel. Ee, peki neden gıda şenliği? Ee, neden gıda şenliği? Şöyle düşünelim... E, ...Dünya Sağlık Örgütü'nün... ...açıklamaları da birçok... E, ...hastalıkların nedenini... ...iyi beslenme... ...olmadığını... ...yani basitlerine dayalı olduğunu... ...iyi beslenememeden kaynaklandığını... ...hep söyler. E, tarımsal ve hayvansal üretim... E, ...artık... Küçük üreticinin ya da doğal üreticinin elinden çıkmış sanayileşmeye doğru hızla yol almakta. Ve bunlar ensüel gıdaların artmasını e, tetikliyor. Onlara e, insanlar tüketmeye yönlendiriliyor. Ama bunların içerisinde koruyucu olarak kullanılan birçok katkı maddesinin de sağlığa zararlı olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla biz de e, Türkiye'de son zamanlarda bu konuda e, oldukça hareketli şeyler yaşanıyor. E, biz e, tekrar... ...bizim geleneklerimizde var olan... ...evde gıda üretimini... ...ön plana çıkartmak istedik. Bu konuda insanlığa da... ...bir e, hassasiyet, bir algı... ...yaratmak istedik. Ve bununla ilgili de e, zaten dünya... E, Birleşmiş Milletler... E, ...Gıda Tarım Örgütü'nün de... E, ...Dünya Gıda Günü olarak tanımladığı... ...16 Ekim'e... Ekim <gülüyor> ...en yakın hafta sonunda... ...2 evet. günlük bir etkinlik yapmaya karar verdik. Ee, gıda şenliğinin... E düzenlenmesinde destekleyen ve katkıda bulunan yani sizlerin bu organizasyonunu destekleyen ve katkıda bulunan kuruluşlar hangileri? Ya tabii en büyük katkı veren kuruluş belediye. Hı hı. Belediyenin veteriner işleri bize bu konuda destek sağlıyor. Ve belediyeden de hem başkanlık hem başkan yardımcılığı olarak oldukça büyük destek görüyoruz. Onun yanı sıra işte Buğday Derneği var, Yeryüzü hı hı. Derneği var. Eee yani katkıda bulunacaklar bunlar Slow Food var, Ziraat Mühendisleri Odası var, Veteriner Hekimler Odası var gibi böyle çeşitli kamu, STK ve kamu kuruluşları destekçimiz. Evet. Gıda şenliğinin sloganı üşenme hazırla geleneksel gıdadan şaşma. <gülüyor> <gülüyor> e, zaten hani son zamanlardaki en büyük tehlike katkı maddeleri, katkı maddesi e, çok fazla olan ve hiç bozulmayan, <gülüyor> e, satın aldığımız zaman son kullanma tarihi geçse de bozulmayan ürünler e, <gülüyor> ve bizi hazıra alıştıran ürünler e, işte yoğurt, işte turşu <gülüyor> gibi. gelecek hemen her, her şey. türlü evde yapılabilecek her şey artık evet. yani süreli üretim. İçerisinde hı hı. yapılıyor. Ee, üretim yöntemleri farklı. Ee, katkı maddeleriyle raf ömürleri uzatılıyor. Ee, görsel albenleri yükseltiliyor. Hı hı. Ee, ve insanlar artık evde yapmayın işte. E, yani sizin evde yaptığınız gibi hatta anne eli değmiş gibi hı hı. anneler yapmış gibi <gülüyor> sloganlarla <gülüyor> Sloganlar. da. Bunların pazarlaması yapılıyor ve sürekli bir reklam bombardımanı altındayız görsel medyadan. Ya da işte ne bileyim Sosyal medyadan falan ee, Ama Bizim e, eski geleneksel e, Gıda üretimi yöntemlerimizi düşünürseniz Herkes diyelim e, evinde Belki hayvanı vardı kümes hayvanı ya da Hayvanı vardı sütünden yoğurt tereyağı Vesaire yapardı Gene e, imece yöntemiyle işte kışlık e, yiyeceklerini Hazırlarlardı e, Mahallede Komşular bir araya gelir işte her gün Birisinin e, kışlık Makarnası, eriştesi, yufkası hazırlanırdı. E bunlardan uzaklaştık tamamen. Yani birçok insan artık kendi evinde, kendi yorduğunu bile yapmaz oldu. Evet. E, dün e, birisiyle konuştuk. Çocuğu evde yapılan e, ayranı içmezmiş. Hmm. Yani çocuk alışmış dışarıdan ambalajlı ayranı içmeye. Evet. Damakta da ona göre gelişmiş ve bunu değiştiremiyorsunuz. Evet, bu çok sık karşılaştığımız bir şey e Şimdi e, sloganımızda tabii e, bunu... Öne çıkartacak bir slogan evet. Yani evde yapmak çok zor değil Bu Çünkü, doğrultuda e, Gıda şenliğinde atölyeler yapacaksınız Değil mi? Evet Bu atölyeler hangileri? Onlardan bahsedebilir misiniz? Tabii ki e, Gıda şenliğinde bir Katılımcıların kendilerini tanıttıkları Standlar olacak artı e, Bu tür atölyeleri yapacak Kişiler e, yer alacak e, Biz atölyeleri Yedi başlık altında topladık Bunlardan birisi ferment ürünler atölyesi. Hı hı. Burada fermentasyon yöntemiyle üretilen gıdalarından örnekler verilecek. İşte sirke yapımı, turşu yapımı, boza, kombu çayı, şalgam yapımı gibi. Çok güzel. İkinci başlığımız süt ürünleri. Burada tabii ayranı herkes çok kolaylıkla yapabiliyor ama işte evde yoğurt yapmak, kefir yapmak ve peynir yapımı atölyeleri yer alacak. Üçüncü atölyemiz unlu ürünler atölyesi. Burada da ekşi maya ve nohut mayası yapımı ve bu mayalardan e, ekşi mayalı ekmek yapımı ya da işte kışlık erişte ya da makarna yapımı gibi atölyeler olacak. E, pişirilerek yapılan ürünler diye bir başlık açmıştık ama henüz bu konuda şeyimiz olmadı. Atölye yapmaya niyetli, gönüllü bulamadık. Burada da salça reçel, konserve, aşure yapımı gibi şeyler. Belki aşureyi belediye sağlayacak. Hı hı. O konuda görüşmeler sürüyor çünkü... Artık e, belediyede bu hizmeti dışarıdan aldığı için hı hı. E, nasıl yapılacak tam emin değilim. Ama tabii bol miktarda bir aşure yapıp dağıtmayı <gülüyor> da hedefliyoruz. Çünkü e, biliyorsunuz marrem evet. e, O da ilgi çekici olacak diye düşünüyoruz. Bir başka atölyemiz çocuklara seçenekler. Biliyorsunuz çocuklar işte hazır gıdaya alıştı hı hı. onlardan istiyorlar ama e, evde bir hamburger yapabilsek çocuklar için... Harika oldu. Ee, evde onlara dönük işte içecekler yapabilsek bu e, atölyede bunlara yer vereceğiz. E, onun dışında içecekler atölyemiz var. Bu genel olarak içecekler limonata, şerbet, e, şıra, likör gibi. Likör belki e, yapımı zor olacak anlatımı yapılacak. Çünkü Hı -hı. alkol var açık onun yapılmasına izin vermezler. Resmi olarak çünkü ruhsata tabi ruhsata tabi olduğu Hı -hı. için. Bir de özel ürünler başlığında bir e, atölyemiz olacak. Burada da şeker hastaları, çölyek hastaları, vegan ve vejeteryanlar için Hı, çok gıda üretimini hedefliyoruz. Tabii gönülleri de bekliyoruz bu arada bu konularda atölye yapmak isteyen. Çünkü şu anda henüz beklediğimiz şeye ulaşamadık, sayıya Hı -hı. ulaşamadık gönüllü Hı -hı. anlamında. evet. Ben bu atölyelerde görev almak isterim diyenler de bize ulaşabilirler. Aa, çok güzel. Bu atölyelerde görev almak isteyenler Kadıköy Hı -hı. Belediyesinin web sayfasından size ulaşabilirler. E, Facebook sayfasında bunların e, duyuruları Hı -hı. var. Çünkü web sitesi belediye ait olduğu evet. için e, sayfası kullanıyoruz sayfasında. E, Kadıköy Kent Konseyi'nin Facebook sayfasından bize rahatlıkla ulaşabilirler. Evet. Ya da e, Kent Konseyi et Mail adresine mail de maille başvurabilirsiniz. Evet bunu tekrar duyurmak istiyorum. Kentkonseyi.kadiköy.bel.tr mail adresinden gönüllü olarak atölye yapmak isteyen kişiler size başvurabilirler ve size destek olabilirler. Evet. Şimdi sohbetimiz devam ederken küçük bir müzik arası vereceğiz. Ardından tekrar beraberiz. Tohum'da, NASA'da ekolojik yaşam programındayız. Açık Radyo'da 94.9'da bu haftaki konuğumuz e, Hüseyin Varış. 14-15 Ekim gıda şenliğinden bahsediyoruz. Evet Hüseyin Bey, e, az önce bahsettik bir sürü atölye olacak. E, atölyelerin yanı sıra bir de söyleşiler olacak. Evet. E, bu söyleşiler nelerdir? E, üç söyleşi bir forum. <gülüyor> ...öngörüyoruz, planlıyoruz. Katılımcılarda üç aşağı beş yukarı belli oldu. Bunlardan birisi... ...Cumartesi günü yapılacak ilk etkinlik... ...tarımsal alanların... ...küçülmesi, bu küçülmenin... ...sağlıklı gıda üretimine... ...olumlu ya da olumsuz etkileri... ...ve buna karşılık... ...üretici ve tüketici tarafından... ...örgütlenme modellerinin konuşulup... ...tartışılacağı bir söyleşi olacak. Bu... ...Cumartesi günü saat bir İki buçuk arasında bir buçuk saatlik bir süreyle yer alacak. Çok güzel. Aynı gün ikinci e, söyleşimiz kentte toprak ve ekim başlığıyla yer alacak. Burada da e, kent bostanlarının bugünkü konumunu konuşacağız. Bostan temsilcileri yer alacak. Onlar konuşulacak. E, i̇kinci gün gene e, saat birdeki e, de gıda güvenliği ve GDO, genetiği değiştirilmiş, organizmalar enine boyuna konuşulup tartışılacak. Sonrasında bir forumumuz var, sağlıklı gıda nedir diye. Burada ağırlıklı olarak Ziraat Mühendisleri Odası katılıp forumu yönetecek ama başka katılımcılar da var. Ee, bir tür karşılıklı e, tartışma, tartışma gibi. ya da hı atışma hı. diyelim. İşte herkes düşüncesini söyleyecek sağlıklı gıdayla ilgili. Ee, ve buna da şeyde platformda yer alan birkaç kişi yanıt vermeye çalışacak. Böylece güzel bir forum e, konumu oluşacak diye düşünüyoruz. Çok güzel. Ee, bir de tabii e, bir canlı müzik ve e, konser gibi bir etkinlik daha var. Evet. Ee, burada tabii bir şenlik yapıyorsunuz. O şenlikte e, insanları... Bir ölçüde oyalamak da <gülüyor> gerekiyor ya da en azından e, kulaklarına güzel bir müziğin e, tınılarının da gelmesini evet. hedefliyoruz. E, i̇ki tane e, amatör grubumuz var. Beton Orman ve Ahmet Beyler. <gülüyor> Bunlar bir cumartesi diğeri pazar günü e, akşam saatlerinde bu söyleşiler bittikten sonra e, sahne alacaklar. Onun arasında da e, bir DJ arkadaşımız var King Seroman. ...o da e, şenliğin işte... ...söyleşi olmayan boşluklarında... ...o aralarda... E, ...şeyle, DJ setle... E, ...müzik yapacak. Böylece e, keyifli etmeyeyim. zamanlar geçireceğiz. Müzik olacak, evet. Hı hı. E, peki bu şenliğe katılım... ...ücretli mi? E, i̇zleyiciler açılısından soruyorsanız... Evet. ...hayır değil. Hı hı. E, aslında... Stand açanlar ya da atölye yapanlar da herhangi bir ücret ödemeyecekler. Hı hı. Yani hemen hemen her şey orada ücretsiz olarak tüketilebilecek. E, ticari anlamda satış yok. Hiçbir şey, hiç şekilde. Yok. Yani evet. bir e, katılımcı satış yapamayacak. Ama ürettiği şeylerden ikram edebilecek ya da atölyeler sırasında yapılan şeyler katılımcılara ikram edilecek. Hatta bir katılımcı örneğin turşu yapmayı düşünüyor ve yaptığı turşudan da küçük kavanozlara koyarak katılımcılara İkramın onları e, evlerine götürmeleri. Çünkü turşu hemen yenebilecek Hı -hı, bir şey olmadığı için tabii. evlerine götürüp işte bir süre sonra oradaki dönüşümün nasıl olduğunu fark etmelerini ve tüketmelerini öngörüyor. Böyle güzel şeylerimiz de olacak. Evet, e, peki Hüseyin Bey, e, bu geleneksel gıda şenliği sadece Kadıköy halkına yönelik bir etkinlik değil anladığım kadarıyla. Tabii ki. E, tüm e, Herkese zehir, herkes. açık. Hı -hı. E, Özgürlük Parkı'nın ulaşımı da e, çok zor değil, güzel Hı -hı. bir noktada. Ve e, umarım hava güzel olur, orada e, güzel bir etkinlik yaparız. Katılımcı olarak herkesin katılımına açık. Çünkü gıda e, üretimi bizim e, temel sorunlarımızdan birisi. Sağlıklı gıdaya ulaşmak ve örneğin gizli açlık denilen bir tehlike var ve insanlar bunun farkında değiller. E, bu şu, e, temel olarak e, bir şeyler yiyip duyuyoruz ama yeterince beslenemiyoruz. Evet. İhtiyacımız olan besini alamıyoruz. Ama yediğimiz abur cuburlarla bir doygunluk hissine ulaşıyoruz. Bu aslında bir şey, gizli açlık denilen bir sorun. Hı hı. Vücudun sağlıklı beslenebilmesi için gıdanın sağlıklı olması, temiz olması, üreticinin bilinmesi, GDO'lu olmaması, GDO içermiyor olması gibi birçok temel neden var. Biz aslında burada bu tür sorunlara dikkat çekmek, farkındalık yaratmak istiyoruz. Ee, insanlarımızda şunu biliyoruz yakın çevremizden. Birçok insan aslında, aslında artık e, evinde bazı şeyleri yapmanın peşine düştü. Ama e, toplum öylesine e, ayrılmış ki bir tarafta endüstriyel üretimi, gıda üretimi savunanlar, bir tarafta doğal gıdayı savunanlar var. Vatandaşın aklı karışıyor. Sağlıklı gıda, doğal gıdaya mı dönelim? Endüstriyel gıdayla devam edelim mi? Gibi bir ikilem içerisindeler. Biz burada doğal ve sağlıklı olan gıdaya erişmenin, bunu evde yapmanın yollarını göstereceğiz. insanlarda bir farkındalık yaratmayı hedefliyoruz. Evet. Kadıköy Kent Konseyi Gıda Çalışma Grubu'nun öncülüğünde, Buğday Derneği, Yeryüzü Derneği, Tabipler Odası, ee, ve slow food, fikir sahibi damaklar gibi bir sürü hareketin de katkılarıyla 14-15 Ekim'de Gıda Şenliği Özgürlük Parkı'nda gerçekleşecek. Harika atölyeler, harika söyleşiler, e, harika bir forum var. E, ve e, Gıda Şenliği'nin e, teması üşenme hazırla geleneksel gıdadan şaşma. Bu doğrultuda da insanlara iki gün boyunca çok ciddi bireysel farkındalık oluşturmak adı altında çalışmalar yapılacak. Hatta şu anda programda var olan ancak yapılıp yapılmayacağı kesinleşmemiş atölyeler var. Facebook sayfasından bu atölyeler için gönüllü destek verilebilir. Evet. Yani gıda şenliğinde gönüllü destekçi olmak için... Kadıköy Kent Konseyinin Facebook sayfasında Kadıköy Belediyesinin Facebook sayfasına girerek hani gönüllü destekçi olmadığı altında eğer başvuru yapılırsa e, e, gönüllü olabilir ve sizler de hani insanların e, evde yapabileceği şeyleri onlara atölye çalışması olarak sunabilirsiniz e, tüm İstanbul halkına ücretsiz ve e, evet. açık. Herkesin, herkesi davet ediyor Kadıköy Belediyesi Özgürlük Parkı'nda e, ve bu harika etkinlik için bir kere ben öncelikle size çok teşekkür ediyorum. Hı. Şunu da sormadan edemeyeceğim hı. Kadıköy Kent Konseyi Gıda Çalışma Grubu hı hı. E, bunun e, hani akabinde e, ne gibi çalışmalarla karşımıza çıkar ya da bizim sizin çalışmalarınızı takip edebileceğimiz bir sosyal medya ağı var mıdır? Ya e, gıda çalışma grubu bu yılın Ocak ayında kuruldu. Daha hı hı. yeni e, işte çalışmalar Kent Konseyi bünyesinde yapılıyor. Kent Konseyleri ilçe bazında örgütlenen hı hı. E, yasası olan e, oluşumlar. E, belediye destekli, bütçesi belediye dahilinde ama özerk olarak e, karar alıp uygulamalar yapabiliyor. Bizde işte kendi çalışma yönergemizde oluşturduktan sonra e, sağlıklı gıda gıda hakkı ...temelli olarak birçok etkinlik düşünüyoruz. Okullarda bilgilendirme toplantıları... ...gönüllü evlerinde bilgilendirme toplantıları... ...düzenli olarak... ...infografiklerle belirli... ...konulara dikkat çekme gibi... ...birçok etkinliğimiz var. Onların planı... ...programı da yapıldı. Sanıyorum şey yaptıkça... ...sırası geldikçe... ...sosyal medyada duyurulacak... ...insanların katılımını bekliyoruz. Evet. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Değerli dinleyenler... 14-15 Ekim tarihlerinde Kadıköy Özgürlük Parkı'nda bir gıda şenliği var. Buğday Derneği'nin de orada bir standı var. Hepinizi bekleriz. Bugün sevgili Hüseyin Varış bize anlattı konuğumuzdu. Çok teşekkür ederiz katılımınız için. Evet. Tohumda Nasa'da Ekolojik Yaşam programında bugün de programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Ben Leyla Aslan Hepinize sevgiler.